Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Ömer bin Vehb radıyallahu anh Umeyr bin Ve, Müslüman olmadan önce İslam'a şiddetle karşı çıktığı ve Müslümanlara eziyet ettiği için Kureyş'in şeytanlarından biri olarak anılıyordu. Darul Erkam'da Müslüman olan ve Habeşistan'a hicret eden oğlu Tuleyb, Bedir Savaşı'na Müslümanların safında katılırken kendisi ve diğer oğlu Ve, Müşrik ordusunda yer aldı. Zekası ve ileri görüşlülüğü ve aynı zamanda savaş dehasıyla dikkat çeken Umeyr bin ve Bedir'de İslam ordusunun sayısını ve yardımcı kuvvet gelip gelmediğini tespit etmekle görevlendirildi. Yaptığı araştırma ve incelemelerin ardından Müslümanların kararlılığını gördü ve Mekkelilerin savaşı kazansalar bile çok sayıda kayıp vereceklerini ifade ederek onları savaş fikrinden vazgeçirmeye çalıştı. Bu sözleri üzerine müşrik ordusu savaştan vazgeçmek üzereyken, Ebu Cehil'in kışkırtmasıyla yeniden cesaret buldular ve savaşa girme kararı aldılar. Yaptığı incelemeler sonunda hazırlamış olduğu rapora göre, strateji geliştirilmese de Umeyr, Müslümanlara karşı ilk uçum eden kişi oldu. Bedir Savaşı'nda yaşadıkları büyük hezimetin ardından müşrikler çok sayıda kayıp verdi. Ayrıca geride pek çok esir bırakarak, Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Bu savaşta Umeyr yaralanmış, oğlu Vehb de esir alınmıştı. Kâb bin Eşref, onu Bedir'de gerektiği gibi savaşmamak ve kendilerine yardım etmemekle suçlayınca, İslam'a düşmanlığını ispatlamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldüreceğini söyledi. Babası Ümeyye bin Halef ve kardeşi Ali'yi savaşta kaybeden amcasının oğlu Safan bin Umeyye ile Kabe'nin yanında buluşarak, onunla gizlice anlaştı. Yaptıkları plana göre Umeyir oğlu Vehb'in fidyesini ödeme bahanesiyle Medine'ye gidecek ve bir fırsatını bulduğunda Resulullah'a suikast düzenleyecekti. Saffan da onun borçlarını karşılayacak ve ailesinin bakımını üstlenecekti. Kılıcına zehir süren ve yola çıkan Umeyr bin ve bir sabah vakti Medine'ye ulaştı. Mescide gireceği sırada kendisini gören Hazreti Ömer radıyallahu an çevredeki sahabileri yardıma çağırdı. Ancak Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem müdahale etmemelerini istedi ve Ümeyr ile konuştu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile konuşması esnasında ilk önce gerçek niyetini gizleyen Ümeyr bin ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onun Safan ile yaptığı anlaşmayı kendisine bildirmesi üzerine Müslüman oldu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Umeyr bin Vehb'e Kur'an öğretilmesini emretti ve oğlunu serbest bıraktı. Müslümanlara yaptığı eziyetlerden pişmanlık duyan Umeyr bin Vehb radıyallahu anh, bir süre sonra Mekke'ye dönüp insanlara tebliğ yapmak için Allah Resulünden izin istedi ve Müslümanlığı kabul eden oğlu Vehbi de yanına alarak Mekke'ye döndü. Mekke'ye ulaştığında Safan'ın yanına uğramadan evine gidince, Safan onun Müslüman olduğunu anladı ve kendisine ağır hakaretlerde bulundu. Mekkelileri İslam'a davet eden Umeyr, kendisini engellemek isteyen şehrin ileri gelenlerine çok sert bir şekilde karşılık verdi. Onun sayesinde pek çok kişi İslam'a girdi. Müslümanlığına vesile olduğu kişilerle birlikte, Uhud kazvesinden önce Medine'ye hicret etti. Fetih günü Mekke'ye geldi. Kendisiyle konuşmamaya yemin eden Safhan min İslamiyet'i kabul etmesini çok istiyordu. Ancak Safan, can korkusuyla Mekke'den kaçmıştı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye girerken giydiği sarığı veya bir hırkasını Ümeyre teslim etti ve Safhan'a eman verildiğini bildirmek üzere onu arkasından gönderdi şu Şuaybe Limanı'nda gemiye binmek üzereyken Safvan'a yetişti. Onu ikna ederek Mekke'ye götürdü. Affedilmesine ve bir süre sonra İslam'ı benimsemesine vesile oldu. Huneyn gazvesinin ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müellifi kulübe, ganimetten büyük miktarda bağışta bulunurken Umeyr bin Vehbe de deve verdi Umeyr ertesi yıl Tebük gazvesine katılma hususunda ağır davrandı ancak 10 gün sonra Ebu Hayseme el Ensari ile birlikte orduya yetişti Hz. Ömer radıyallahu anh döneminde Amr bin As'a gönderilen yardımcı kuvvetlerden birine kumandanlık yaptı İskenderiye fethinde büyük yararlılık gösterdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halası Erva binti Abdülmuttalip ve Rukayka bint Keled'e ile evlenen ve Tuleyb ve Ümeyye, Übey ve Fatma adlı beş çocuğu dünyaya gelen Ümeyr bin Vehb radiyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetinin ilk yıllarında vefat etti. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine.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 bizimde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün